Ee, öncelikle kusura bakmayın hastalıktan yeni kalktım sesim biraz kötü ee, Bugün aslında biraz hastalık ve beslenme ilişkisini konuşacağız ee, Kendi durumumla doğru orantılı olarak ee, Sevgili Yavuz Dizdar'ın doktor Yavuz Dizdar'ın yeni bir kitabı çıktı Yemezler Yavuz Dizdar'da bugün stüdyo konuğumuz merhaba Yavuz merhaba. hoş geldin Çok gerçekten güzel bir e, kitap ve çok kapsamlı beslenmenin biyolojik olarak ne anlama geldiğinden başlamışsın ve gıdanın endüstrileşmesinin ne tür hastalıklara ve nelere yol açtığından ve beslenmenin geleneksel olmasının neden önemli olduğuna kadar çok kapsamlı bir şekilde yer veriyorsun. Ben çok değerli bilgiler aldım. Vücudumda, Vücudumuzda yer alan bir takım organların nasıl bütüne hizmet ettiği ve e, bu bütünün de beslenmeyle nasıl bir ilişkisi olduğunu e, çok akıcı ve net bir dille ifade etmişsin. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. E, ben öncelikle bu e, tıp yeniden doktorlar belki e, eskiden hastaneye gittiğimizde işte bir şekilde beslenmeyle ilişkisi çok fazla kurulmazdı tabi ee, tabii eski kuşak e, doktorlar belki daha fazla kuruyorlardı ama bir ara bu ilişki unutuldu galiba. Beslenme hastalık ilişkisinin kurulması. Aslında fazlasıyla unutuldu. Fazlasıyla unutuldu. Şimdi e, sen bunu çok güzel hatırlatıyorsun. Nedir beslenme hastalık ilişkisi? Çok kısaca bahseder e, Bizim hep hatırladığımız Yeşilçam filmlerinden ya da annelerimizden, babalarımızdan işte acı, kızartma, turşu yemeyecek vesaire şeklinde genel öneriler vardır. Bunlar bir sağlıkla ilgili beslenme önerisi. Bunun dışında başka bir şey duymadık. Tıp fakültelerinde işin ilginç adı genellikle beslenmeyle ilgili hiçbir şey öğretilmez. Yani çocuk hastalıkları içerisinde beslenmeyle ilgili bir kısıtlı bilgi verilir. Onun dışında beslenmeyle ilgili özel olarak bir şey söylenmez. Fakat söylenmesine gerek yokmuşken buraya geldik. Zira bundan 20 yıl öncesinde de bizim beslenmeyle ilgili ciddi bir sorunumuz yoktu. Marketler bu kadar yaygın değildi. Mahallelerde alışveriş yapabileceğimiz manav vardı... Kasaplarımız vardı bir şekilde beslenme ile ilgili sıkıntı olmaksızın yaşayabiliyorken zaman içerisinde aşama aşama tebliğler değiştirilerek bir takım yöntemler değiştirilerek başka tanımlar getirilerek ya da tanımsızlık durumu yaratılarak bugün geldiğimiz noktada biz artık marketten alışveriş eden insanlara dönüştük ve bu market alışverişi de reklamla desteklendiği zaman ben size söyleyeyim herhalde toplumun çok önemli bir kısmının beslenme alışkanlığını değiştirmeniz mümkündür. Hı hı. Sorun oradan kaynaklanıyor. Biz beslenme konusunda hastalara genellikle bir şey söylemiyorduk. Çünkü zaten yediklerinin yeterli olduğuna inanıyorduk. Ama bu 4 yıl önce yoğurt neden ekşimiyor ya bunda bir sorun var şeklinde başlayan süreç bu 4 yıldır okunan bilgilerin bir kısmının özetlendiği bir kitaptır. Bugün geldiğim noktada bu insanların bu gıdayı tüketerek sağlıklı kalmalarının mümkün olmadığını açık bir şekilde görüyorum. Hı hı. Ve hakikaten de denemesi de kolay. Hastaların bir kısmı mesela herhangi bir tedavi yaptırmaksızın koşulları değiştirdikleri zaman düzeliyorlar. Evet. Ya da ben artık İstanbul'da yaşayamıyorum burada kaynak temini mümkün değil deyip de başka bir yere yerleşip doğal beslenmeye geçen hastaların markerları düşüyor. Evet. Bunu zaman zaman biz hastalardan hani artık bir şey yapılamıyor köyüne gitsin dediğimiz zaman bile iyileşip geldiklerinde de izleyebiliyorduk demek evet. ki beslenme ile bizim sağlığımız arasında çok ciddi bir evet. ilişki var. Biraz görünen köy klavuz istemez gibi bir durum aslında ortaya çıkıyor. Elbette değil mi? aslında öyle Hı. fakat bu. Tıbbın da biraz endüstrileşme süreciyle paralel hı. giden bir durum. Çünkü bugün geldiğimiz noktada artık hastayı dinleyen falan doktor kalmadı. Çok fazla muayene etmek eğiliminde de değiller. Hı hı. Hasta geldiği zaman e, hemen bir görüntüleme tetkiki. Hı hı. Herhangi bir şeyi anlamak değil de bunlardan bir ipucu yakalar mıyım ben şeklinde onun üstüne gitme. Ve sonunda da hastaların bir kısmı aslında şikayetiyle ilgili değil bulguyla ilgili. ...tedavi görüyorlar. Hı hı. Bu zihniyet... ...zaman içerisinde yerleşmiş ve... E, ...biraz da rasyonalizmin etkisi... ...bir yanlış yorum diyeyim... ...rasyonalizminde çok fazla... E, ...doğru olan kısımları var... ...fakat hı hı. insan vücudunun parçalardan oluştuğu... ...aynı şekilde besinlerin de parçalardan oluştuğu... ...bu parçaların... ...biz yediğimiz zaman ayrıştırılıp... ...ondan sonra vücuda geçip... ...sonra tekrar birleştirildiği şeklindeki... ...algı tamamen yanlış görünüyor. Evet. Çünkü... Sütün insan vücudundaki fizyolojik etkileri sindirim hemen sonrasından parçalanmadan etmeden bunların bile araştırıldığı tarihler 2010'lardan sonrası. Evet. O kadar az şey araştırılmış ki fakat veri yandan devasa bir gıda endüstrisinin temelini oluşturabilmek için bir kağıttan kule kurulmuş. Bu kağıttan kule yapılan araştırmalar. Tamamen benzerlik üzerine kuruluyor. Mesela sosis değil, sosis benzeri bir ürün tadının kifayet edip etmediğini araştırıp bunu yayınladığınız zaman acceptable, kabul edilebilir olarak bu onay alıp piyasayı, hakimiyetini ele geçirmiş. Bugün de marketlere girdiğimizde sorun oradan çıkmakta. Hı. Yoğurt dediğiniz şey aslında yoğurt olmayan bir şey ancak tadı benziyor. Evet. Ayran dediğiniz şey aslında ayran değil ama tadı benziyor hatta daha... Tatlımsı olması nedeniyle çocuklar tarafından özellikle büyük kabul görüyor. Bu 1-2-3 derken bugün geldiğimiz noktada bizim yiyebileceğimiz gerçek bir ürün yok. İnsanlara o yüzden ekolojik pazarlara gidin. Hı hı. Olabildiğince haftalık alışverişinizi oradan yapın diyorum. E, şimdi bu noktada kitabında da zaten bahsetmişsin beslenme hastalık ilişkisinden e, geçersek endüstrileşmiş gıda sorun yaratmaya başlıyor. Yani evet. gıdanın endüstrileşmesi nasıl hasta ediyor endüstrileşmiş gıda? Şimdi... Endüstrileşmiş gıda demek uzun raf ömrüne sahip olacak ya da benzer ürün olacak ama gerçeği olmayacak. Mesela adamlar peyniri imal edebiliyorlar. Peynir dediğiniz şey sütten yapılır. Bir gün bir konuşmada Sakarya'da bir mandra sahibi Yavuz Bey biz süt kullanmadan da peynir yapabiliyoruz dedi. Muhtemelen... <gülüyor> Süt tozundan bir takım yöntemlerle ama sonuçta bir formülasyon geliyor. Yani peynirin geçirdiği aşamaları, peynir dediğiniz şeye biz yiyecek gibi bakıyoruz ama peynir öyle bir şey değil. Bal da öyle bir şey değil. Biz bunları hep algımızda bir cins yiyecek olarak düşünmüşüz. Nasıl oluştuğunu, olgunlaşma fazını nasıl geçtiğini bunları hiç hesaba katmamışız. Eski kaşar, taze kaşar. Hı -hı. Taze kaşar dediğiniz zaman bunun yapma kaşar versiyonu da var. Hı -hı. Böyle bir ürünü yaptığınızda siz ekonomik olarak avantajlısınız. Çünkü çok ucuz hammaddeden süt tozundan ya da her neyse bir formülasyon ürün yapıyorsunuz. Bunu ucuza piyasaya sürdüğünüz zaman gerçek ürünü zaten insanlar alamayacak durumda olduğu için bunu alıyorlar ve siz üretim sisteminin de kırıyorsunuz. Gerçekle bugün, bağlantılı koparıyorsunuz. Elbette buradan. bugün köylünün yumurta getirmesini engelliyorsunuz, tavuk getirmesini engelliyorsunuz. Onun yerine bir piliç endüstrisi oluşturuyorsunuz. Normalde hayvanın bir yılda geldiği boyuta 45 günde getiriyorsunuz ve bunun mantığını sorgulamamışsınız. Yani oluyor ya şeklinde hayır oluyor da neye binaen oluyor? Hayvan kendi haline bıraktığınızda ölüyor zaten. O yüzden keserek bizim önümüze getirmek zorundalar. 60 günlük, 80 günlük duruma bu üretim metodolojisiyle hayvan zaten hasta. Kitabın bende bıraktığı en önemli katkı bu marjinal. Bilgi. Yani tıbbın aslında sınırının çok daha ileride olabileceği, bizim dünyaya bakış açımızın da çok değişik olabileceği. Bu şekilde bilgilerin ipuçlarını o yayınların içerisinden söküp aldım. Bunu daha sonraki bölümlerde okuyacaksınız. Büyük evet, zaten doğaya ve tıbba yeni bir yaklaşım, yeni bir yorum. Evet, diye yeni söyleyeyim. bir yorum getirmek hedefiyle yazıldı. Yoksa biz mesajlarımızı veriyoruz. <gülüyor> e, neyin? İyi neyin kötü olduğu ya da uzak durulması gerektiğini söylüyoruz. Fakat endüstriyel üretimin bugün vardığı noktada her şeyin yapayını, her şeyin bir şekilde katkılısı değil, katkı yapmıyorlar. Bozulmaya neden olacak unsuru önden bozuyor ya da uzaklaştırıyor. Mesela sütü homojenize ediyor. Homojenize ederken içindeki sülfür gruplarını ortadan kaldırdığınızda ya da bunları bir şekilde bir daha kullanılamayacak biçimde ...bağlantılara soktuğunuzda bu artık zaten ekşiyemez oluyor. Ondan sonra raf ömrü uzamış oluyor. Bunu da hijyenle üstünü örtmeye çalışıyorlar. Hijyenik süt diye. Hijyenik süt diye bir kavram olmaz. Sütün doğasının mantığına bakacaksınız. Nedir? Anneden bebeğe hiçbir işlemden geçmeden... ...hadi biz sonuçta ineğin kendi yavrusu için ürettiği sütü içiyoruz... Ama onda da minimum işlem. Nedir bunun karşılığı? Ya kaynatırsınız ya pastörize edersiniz. Bunun fazlasını yaptığınız anda süt ölmeye başlıyor. Ve siz bundan çocuklarınızı beslerseniz çocukluk aşamasında çok sıkıntı olmuyor gibi görünse de ergenliğe geçerken vücutları sülfür ihtiyacını karşılayamadığı için dağılıyorlar. Evet. Aslında gerçek gıda olmadığı sürece bütün bu yapay gıdalar hem vücudumuza sanıyorum bir takım gereksiz maddeleri almamızı neden oluyor. Hem de yeterli maddeyi alamıyoruz. Yani iki yönlü i̇kisi, bizi yıkıyor de aslında. Var. Evet. Yeterli mi? maddeyi alamıyoruz ki bu madde kavşak noktasında olan bir madde. Vücudun pek çok işlevini bir şekilde yürüten havuzun damlayan suyu bu. Siz bunu kesiyorsunuz. Niye? Gıdanın uzun ömürlü olması adına. Bu kesildiği zaman bağışıklık sisteminiz de etkileniyor. Solunum sisteminiz Aşırı reaksiyon vermeye başlıyor. Hatta beyniniz de bir şekilde etkilenmeye başlıyor. Şöyle düşünün, ayranı kabartan neyse sizin de duygularınızı kabartıyor aslında. Hı. Bir geçiş söz konusu. Bu biraz böyle baktığınız zaman hani spritüel, hayır öyle değil. Hakikaten böyle bir etki söz konusu. Boza'yı köpürten... Kabartan, ekşiten her neyse siz bunu işlemden geçirip durdurduğunuzda artık o boza değil zaten. Hı hı. Ve siz bunu içtiğiniz zaman da sizde de o sekresyonları artıran, vücudunuzun e, salgılarını coşturtan etkiyi görmüyorsunuz. Ve sonuçta bu eksiklik durumu bir süre içinde birikmeye başlıyor. Bizde ne kadar süredir gıda endüstrileşti dediğimiz zaman yaklaşık herhalde bir 10-15 yılı olmuştur. Aslında çok yeni. Evet ama çok hızlı. çok hızlı. Zaten o yüzden fark edebildik. Amerika Birleşik Devletleri bu süreçten 100 yılda geçmişler. 1900'de unu beyazlatarak başlamışlar. 1910'da margarin var. Biz onlardan 40-50 yıl geriden giderken bir anda bu değişiklik olunca normlar vesaireler uyum süreçleri falan filan biz hastalığı bir anda gördük ve nedenine vakıf olabildik. Hı hı. Onlar hala bunun ötesindeler, uzağındalar. Ve başka bir kavram daha var tabii. Endüstri yaptığı hatadan dönmek istemiyor. Çünkü adamın kaygısı Bursa'dan Hakkari'ye süt ve yoğurt göndermek. Evet. Bursa'dan Hakkari'ye süt, yoğurt gönderemezsiniz. Beslenme yerel olmak zorunda. Yaşam biçimlerimizle de biraz ilgisi var. Çünkü kentlere çok fazla yığıldık. Artık nüfusun yüzde 85'i hatta daha bile fazlası kentlerde ve kentleşmiş alanlarda yaşıyor. Ve bu da sonuçta doğadan ve gerçek gıdaya, ...bir şekilde ulaşma konusunda da bizi zorluyor. Doğadan kopuşu da beraberinde getiriyor. E, o yaşam biçimlerimizle de bir şekilde ilgisi var ama çok da zor değil. E, doğal gıdaya e, biraz önce sen de söyledin ulaşmak. E, ekolojik pazarlar var. E, Hayır işte İstanbul'da doğal, şu an dostu, giren çiğ sütün e, hadde hesabı e, yok. E, Bakanlık bir ay önce bir düzenleme ile çiğ sütün satılabileceğini kabul etmiş. Evet. Talep oluştuğu takdirde vatandaşlarımız istedikleri takdirde ki artık onlar da durumun Oluşuyor, ayırdığına yavaş, gittiler. Yavaş, evet. Bu dönüşüm zaten sağlanır. Sağ Köyle insan kalmaması aslında biraz da neden sonuç ilişkisinin bir kısır döngüye dönüşmüş olmasından kaynaklanıyor. Bu çiftçi normal koşullarda ürettiği üründen para kazanamıyor. Çünkü karşılığında Kimyasalla üretilmiş çok ucuz alternatifleri var. Bana söylenen adamın tarladan aldığı patates miktarının bir ilaçla dört katına çıkarılabildiği. Evet. Dört katına çıkan ürün hiçbir zararlı mücadelesiyle bana göre açıklanamaz. Bu ancak biyolojik bir müdahaleyle sağlanabilir. Ve bir süre sonra o tarla biter. Çiftçi evet. de zaten aynısını yapıyor. Nevşehir'deki tarlalar bitince Sivas'tan yeni tarlalar satın alındı ve orada üretime geçmeye Hı -hı. çalışıyorlar. Bu mantıkla üretim yaptığınız sürece siz sürdürülebilir üretim yapamadığınız gibi üstüne üstlük hastalanırsınız. Ve fiyatlar konusundaki sıkıntıdan ötürü de köylü köyünde yaşayamaz olduğu zaman ister istemez şehre göç eder. Onlar da ucuz marketlerin e, hastalık adayı Müşterileri, Müşterileri durumunda Peki çok e, aslında e, sorulan, belki çok cevaplanan ama yine de cevaplanması gereken bir soru sormak istiyorum şimdi. E, organik gıdanın burada ne kadar önemli olduğunu bir şekilde vurgulamak da adına aslında. E, tarımsal ilaçlar ve çok da telaffuz edilmeyen suni gübreler e, nasıl etkiliyor sağlığımızı bizi? İnanınız detayıyla araştırıldığından kesinlikle emin Hı -hı. değilim. Evet. Suni gübreler hesapta toprağın veriminin artırılması falan gibi bir takım şeylerle Hayır bunlar bir şekilde tamam toprağın kimyasını değiştirdiği için Ürünün de miktarını görünüşte değiştiriyor Fakat içerik olarak da farklılaştırıyor Siz küçük bir buğday gibi görüyorsunuz ama onun içerisinde bir denge var kendine özgü hı hı. Ya da bir mısırda Siz bunu bir şekilde ilaçlan değiştirdiğiniz zaman daha büyükmüş gibi görünüyor Fakat içeriğindeki tabii ki değişimi başka bir tarafa dengeyi kaydırarak Hı hı. değiştiriyor. Şimdi tarım ilacını kullandığınız zaman bu ilaçların hiç tahmin edemeyeceğiniz biyolojik etkileri var. Zaten bizim hı hı. ana sorunumuz dışarıdan yapılan ilaçlama gibi görünmüyor. Ot ilaçları çok ciddi sorun görünüyor. Evet, 1990'lı harvisitlerin her ile ilgili onlarca patent alınmış. Hı hı. Belki yüzlercesi alınmış. Oturup patentleri okuduğunuz zaman bitkinin dokusunu daha çözülmeye elverişli hale getirmek gibi iddialar görüyorsunuz. Yani bir şeyin kolay pişmesinden bahsediyorlar. Bu ama şu anlama geliyor. Dokusu çözülmüş olan bir bitkinin dokusu niye çözülüyor? Bir şeyin pişme süresi bellidir. Siz bu pişme süresini çok kısaltabiliyorsanız eğer bu mümkün değildir. İçerisindeki bağlarının bozuk olduğu anlamına geliyor. Hı hı. Ve doğanın işleyişi insanla bitki arasında inanınız çok farklı değil. Bu kadar okuduklarımdan vardığım evet. sadece bakış açısının değiştirilmesi gerekiyor. Aynı şey. Gübreler için de geçerli hı hı. gübreler sanki toprağa işte fayda veriyor hayır bunlar toprakla etkileşiyor çevre sularını kirletiyorlar bir şekilde hı hı. Ee, ürünü artmış gibi göstermekle birlikte içerik olarak tamamen farklı bir ürünle sizi karşı karşıya bırakıyorlar bu endüstrinin bazı yerlerde işine gelebilir hızlı pişen bir Patates mesela bir fast food restoranı için ideal olabilir ama uzun süreli tüketim açısından baktığınızda bunun gerekçesini anlayamadıysanız hı hı. uzak durmak zorundasınız. Vücudumuzda nasıl etkileri oluyor bunların peki? Yani... İnsanda yapılmış herhangi bir araştırma zaten yok ama Hı -hı. hayvanda yapılmış araştırma da yok. Yapılan araştırmaların hepsi 2-3 aylık deneme sonucunda bir şey olmadığı şeklinde ya da hayvanın hastalanmaması, ölmemesi koşulunu dikkate alarak yapmışlar. Ama siz bunu başlayıp da uygulamaya çok uzun süre verdiğiniz zaman tabii aynı sonucu almıyorsunuz. Nitekim bundan 2 sene önce Seralini ve arkadaşları bir Fransız bilim ekibi Hı -hı. bu genetiği değiştirilmiş Mısır'la ilgili Hı -hı. Patent koruma süresi bittiğinde besleme deneyini yaptılar. Hiçbir şey yapmamış sadece besleme deneyi. Parelere yedirtiyorlar yüzde otuz oranında o mısır yem içine konuyor. Sonuç on dört ayda hayvanların hakikaten her tarafından tümör fışkırmaya başlıyor. Hı -hı. Bu şu anlama geliyor siz mısırda verimi artırdım diye gördüğünüz her neyse sizde de bir takım şeyleri büyütme ya da yolundan çıkartmak eğiliminde. Bizim bugün tükettiğimiz gıdanın tek bir kaynağı var gelenek. <Gülüyor> neyi nasıl pişirileceğini bunda üstelik sözlü gelenek göstererek aktarmışız yemek kitabından söz etmiyoruz bu geleneğin sürdürülmesi ve bunun dışına çıkılmaması gerekiyor neden önemli geleneksel beslenme ya da gelenek e... elinizde <gülüyor> puanda döpar olarak başka bir şey yok çünkü yani bu yemek şöyle yenir mesela şöyle söyleyelim Salatalığın pişirilerek yendiği bir yemek yok mesela. Benim bildiğim yok. Hindistan'da birisi bahar dedi bir kere öyle bir şey. Hayır gelenek bunu çiğ olarak tüketmek üzere kurgulamış. Haşlandığı bir örnek bile yok. Evet. Haşlanabilen form kabak olarak geçiyor. Aynı şekilde bir şeyi yaptığınız zaman onun içerisine koyduğunuz malzemeler belli. Ama bunu araştırdığınız zaman hakikaten bir anlamı olduğunu buluyorsunuz. Çünkü salatalığı pişirirseniz eğer içerisindeki... Pek çok madde çok kırılgan olduğu için sadece çiğ olarak alınabiliyor. Hı hı. Ortadan kalkıyor. Aynı şey salataların geneli için de geçerli. Siz bunları pişiremiyorsunuz. Hı hı. Bunu da gelenek bir şekilde ya damıtmış ya süzmüş ya da birileri bunu akıl etmiş bir zamanlar öğretmişler. Kurutulmuş patatesin... gıdalar için de mesela benzer bir şey. Evet söylüyor. aynı güneşte şey kurutlayan. geçerlidir. Şimdi güneşte kurutmaya çorba satan firmalar... Efendim oradan işte toz geliyordu duman hayır değil güneşin ayrı bir katkısı var. Hı hı. Yani bunu siz kapalı sistem fırında kurutmayla güneş altında gün kurusu domates haline çevirmek birbirinden farklı. Çünkü olgunlaşma işlemi zaten güneşe tabi. Hı. Siz bunu sera ortamında yaptığınız zaman da kırmızı domatese benzer bir şey görüyorsunuz. Ama içeriye baktığınız zaman bir Ağustos-Eylül domatesiyle bunun arasında çok büyük bir fark var. Ve bu fark bütün gıda kalemlerinde bugün hakim durumda. Pilicinden tutunuz, <gülüyor> tavuk yok ortada, yoğurduna kadar her şey etkilendiğinde domates püresinden ketçabına kadar bunların hepsinin insanlar endüstriyel formunu tüketiyorlar. Ve öğrencilere özellikle anlatıyorum, lise öğrencilerine lütfen diyorum ketçaptan bir miktar bir naylon tabaka üstüne dökünüz ve bekleyiniz. Görünüz <gülüyor> ne oluyor? Kuruyup conta gibi bir şeye dönüşüyor. Evet. Bozulma özelliği yok. Mayonezin nasıl yapıldığını lütfen öğreniniz annelerinizden diyorum. Ya da herhangi bir şekilde fasulyenin nasıl pişirilmesi gerektiğini. Bu gelenek bunu bir şekilde bugüne getirmiş. Biz bunun ötesine götürebilir miyiz? Zor. İhtiyacımız var mı? O da ayrı bir mesele. Fakat e, bizim en azından elimizdeki bilgi envanterini korumamız gerekiyor. Yani köylerde hı hı. hala hatırlayanlar varsa ne otun ne işe yaradığını nasıl pişirileceğini bunları kesinlikle bizim bir şekilde... Ee, bilgi olarak saklayıp ileri nesillere çünkü köyde kimse kalmadığı zaman bir süre sonra siz çamdan yapılmış efendim özel bir kase biçiminin mesela Hı. bilgisinden artık mahrum kalıyorsunuz. Halbuki evet. zamanında bu bilgi varmış. Ya da toprak tencere. Mesela yapıldı. ya da toprak Aha. tencere. E, kitabını okurken e, e, bu bozulmaya izin verme konusunu e, biraz açıkçası düşündüm. Evet. Söylediğin e, bozulabilen gıda gerçek gıda ve aslında çok uzun raf ömrü olan bu bozulmaya izin verilmeyen, bozulmasına izin verilmeyen gıda da e, bir şekilde suni gıda ya da katkı maddeleriyle işlenmiş gıda. Çok genel tanımıyla bir şekilde söylersek. E, galiba bozulmaya izin vermek, yaşama izin vermek. Çünkü bozulma yaşamın bir parçası değil mi? Evet bozulma doğal sürecim daha doğrusu canlılar birbirlerine dönüşüyorlar. Bu dönüşme işlemini beslenme olarak kabul ediyoruz biz ama bu, bu dönüşümün olabilmesi gerekiyor. Sizin e, aldığınız bir parça sosis gerçek bir sosisse bu sosis bir süre sonra içerisindeki bir bakterilerin etkisiyle kokuşuyor. Siz ondan sonra onu tüketmiyorsunuz atıyorsunuz ama bak, bakteri yine bir şekilde onu kullanmayı sürdürüyor sorun. Bu aşamanın toptan kırılmış olması. Hı hı. Siz endüstriyel sosisi alıyorsunuz, buzdolabında açıyorsunuz, hijyenik ambalajı bozuluyor ama aradan 4 ay geçmesine rağmen bu sosisin üzerinde yalış yalış bir tabaka oluyor, içinden aynı sosis çıkıyor. Hı hı. Bu bozulabilirlik beslenme ile ilgili doğrudan bir kural. Bakteri nasıl besleniyorsa hı hı. biz de aslında aynı besleniyoruz. Daha doğrusu biz beslenmiyoruz, bizi bakteriler besliyor. Hangi bakteriler? Kalın bağırsaktaki bakteriler. O floradır bizi besleyen. Bizim de amacımız kendimizi değil florayı beslemek. O bir dahili toprak mantığıyla bakacaksınız. Ve hakikaten böyledir. Kalın bağırsaklar dahili topraklardır. Hı hı. Siz o topraklardaki bakterileri düzgün beslerseniz size B vitamini de sentezliyor. Bambaşka şeyleri de bilmediğimiz sentezliyor. Araştırılmamış çünkü onu görüyorum. Neden? Çünkü iki büyük dünya savaşı sonrasında bir bilgi kırılması olmuş. Ondan sonra Amerika hakimiyetini... Bilimsel alana da bir garip şekilde yerleştirmiş. Hiçbir şekilde e, bilimsel doğruluğuna bakmaksızın bugün bile baktığımızda bir takım kavramların orijinal isimlerinden çıkartılıp sembollere dönüştürmeye çalışıyorlar. Hı hı. Bir özel organ adının bir sembole ya da bir rakama dönüşmesinin hiçbir mantığı yok. Ya bir şey yapamadıkları için yapamıyorlar. Aynen yer isimlerinin değiştirilip başka bir şeye dönüştürülmesi gibi. Çünkü o ismi ilk koyan doğrusunu koyuyor. Ve baktığınızda hakikaten bu kadar büyük. Hı hı. Ee, okumanın arkasındaki bir tek kelimedir bu. Sülfasyon faktörü. Orijinal ismi sülfasyon, sülfürleyici faktör hı hı. Hı hı. olan isim bir şekilde insülin benzeri büyüme faktörüne çevrilmiş. Sülfasyon faktörü ile insülin benzeri büyüme faktörü bambaşka şeyler ifade olarak. Siz uzun yıllar insülin benzeri büyüme faktörü deyip de bir anda bunun aslında sülfasyon faktörü olduğunu anladığınızda <gülüyor> bir hazineyi ya da çok geçmişe ait bir uygarlığı keşfetmiş oluyorsunuz. Evet. Peki Yavuz konuşacak çok, çok şey var ama daha fazla bilgi edinmek isteyenler için diyelim e, Yemezler adlı e, kitabı Hay Kitap'tan çıktı. Doktor Yavuz Dizdar'ın e, şu anda piyasada bulabilirsiniz. Bu arada sevgili Viktor Ananias'ın değerli anısına evet. atfettiğim bir bölüm de var. Beslenme neden gelenekseldir diye konuştuk zaten. Geleneksel beslenmenin ne kadar önemli olduğunu. Çok teşekkürler. Teşekkür Ellerine ediyorum. ağzına sağlık. Evet her zaman olduğu gibi programımızı sizleri bugün Bakırköy'de, yarın Beylikdüzü ve Şişli'de pazar günleri de Kartal'da kurulan %100 ekolojik pazarlara davet ederek kapatmak istiyoruz. Evet bozulmaya İzin vermek gerek e, sağlıklı ve e, daha sürdürülebilir yaşamlar için. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi. Açık Radyo program destekçisi olun.